Oynayanlar Ali Ulvi Kurucu Nüvit Candaner Ertuğrul Ümit Dolu Mustafa Runyon İsmail Yıldız Ali Yakup Bey Aziz Güngör Mahmut Cevdet Bey Ahmet Taşdemir 30. Bölüm Ben Mısır'dan ayrıldıktan sonra Ali Yakup Bey... Hasanül Benna ile sıkı bir alaka kurmuş Konuşmalarını dinlemeye gider Hatta evinde kendisini ziyaret edermiş Bu konuyla ilgili derdi ki bugüne kadar İslam esaslarını öğrenmiştim Hasanül Benna da tatbikatını gördüm İslam nasıl yaşanır nasıl yaşatılır nasıl yayılır Hasanül Bennada müşahede ediyorum Bu dostluk öyle bir noktaya gelmişti ki 1980'li yıllarda Ali Yakup Bey merhum şehit Hasanül Bennan'ın oğlunu İstanbul'dan evlendirmişti Seyfü'l-İslam Bey 41 yaşına kadar bekar yaşamış, 1980'den sonra Kahire'den İstanbul'a Ali Yakup Bey'e selamlar getirmiş ve demiş ki... Ya Üstad Ali Yakup, beni sen evlendireceksin. Kahire'de birçok kız buldular fakat gönlüm bir türlü yatmadı. Hayalimde bir ses bana sürekli senin nasibin Türkiye'de diyor. Kusura bakma, sana geldim. Sana selamlar getirdim. Beni sen evlendireceksin. Daha açık söyleyeyim, kayınpederim sen olacaksın. Allah Allah! Beni müşkül durumda bıraktın Seyfül İslam. Bu kadar çok sevdiğim bir şehidin oğluna bulacağım kız, evini saadet, huzur ve refah evi eylemeli. Böyle bir kızı nerede bulacağız? Burada kalacak olsan merse. Ama sen kızı alıp gideceksin. Doğru, alıp gideceğim. Bana biraz müsaade. Etrafa bir danışayım. Ne yaparsan yap beni evlendir üstadım. Ben bunun için geldim. Eşimi almadan hiçbir yere gitmem. Ali Yakup Bey konuyu hanımına açıyor. Hanımı Ali Yakup Bey'in ders okuttuğu... ...Yugoslavya muhacirlerinden bir kızı teklif ediyor. Ali Yakup Bey diyor ki... ''Hanım, evlendireceğiz diyorum. Sen küçücük kızı söylüyorsun. Evlatlık vermeyeceğiz, evlendireceğiz.'' Hanım'ı gülerek ''Merak etme, onlar artık büyüdü, aklı başında ve anne olabilecek yaşta.'' der. Önce tereddüt eder Ali Yakup Bey, sonra konuyu kıza açar. Kız itiraz etmez, görüştürür, ailesiyle görüşülür... Ve çok güzel, çok samimi bir nikah olur. Ali Yakup Bey neticeyle ilgili şöyle derdi. Allah bana evlat vermedi. Fakat bu kız bize de evlat gibi oldu. ''Evlendiler Mısır'a gittiler. Bir sene sonra geldiklerinde kızımız Arapçayı benden iyi konuşuyordu. Allah daima mesud etsin.'' Ali Yakup Bey, topbaşların Bahariye kumaş fabrikasında muhasip olarak çalışıyordu. Onun bir hoca olarak talebe yetiştirmesini ne kadar isterdim. Bana göre Ali Yakup Bey bu tip işlerde ziyan oluyordu.'' Mahmut Bayram Hoca da aynı görüşteymiş. Bir gün Bostancı treninde topbaşlardan biriyle karşılaşmışlar. Mahmut Bayram Hoca ona, sizden ricam beni bırakın da Ali Yakup Efendi'yi kurtarın demiş. Neden? Yani hangi maksatla? Açık açık şöyle demiş. Ömrünü ilim tavsili için harcamış Mısır'da bu kadar bulunmuş Ezher hocalarından Mustafa Sabri efendiden Zahidül Kevseri efendiden İhsan efendiden ders okumuş Hasanül Benna gibi mücahit zatlarla arkadaşlık etmiş bir kimsenin fabrikanızda muasip olarak ziyan olup gitmesine müsaade etmeyin. Bu hal beni çok üzüyor lütfen dava hatırına bu efendiyi kurtarın. ...değişen bir şey olmuş mu? Olmuş tabii. O günden sonra Ali Yakup Bey... ...aynı fabrikadan maaş alarak... ...talebe okutmaya devam etmiş. Ömrünün sonuna kadar... ...böyle sürüp gitmiş bu. Yine Türkiye'ye geldiğim bir vakitte... ...onun Fatih'te... ...Emir Buhari Camii'nde... i̇hya u Ulûm okuttuğunu öğrendim. Evinde gelen talebeye Arapça okutuyor... Bazı fakültelerden gelen gençlerle meşgul oluyor, ayrıca camide ihya okutuyormuş. Camide mi ziyaret ettiniz kendisini? Camiye giderken yanımda bulunan arkadaş, Ali Yakup Bey'in ilmi ihya okutacak seviyede midir demez mi? Siz ne cevap verdiniz peki? Tanımıyor. Tanısa böyle demez. Dedim ki, ihya Ali Yakup Bey'e su gibi kolay gelir. Onun eserde okuduklarını sen bir bilsen. Usul-i fıkıh ve fıkıh okudu. Arapçanın derinliklerine, inceliklerine vakıf biridir o. En zor Arapça şiirleri hemen anlar ve anlatabilir. Okula gidip gelirken kelime ezberlediğini söylemiştiniz. Sadece Fransızca ve İngilizce mi öğreniyordu o zaman? Türkçe, Arapça, Arnavutça, Sırpça, Fransızca, İngilizce. Ne etti? Yedi mi? Evet. Yedi. Tam yedi lisan bilirdi. Kendisine bazen takılırdım. Frankler böyle senin gibi çok lisan bilenlere... ...poliglot derlermiş. Sen de poliglot oldun derdim. <gülüyor> Üzülürdü. Ah şu Ali ah! Poliglot olacağıma... Hafızı Kur'an olsaydım ya. Mesela senin yanında Kur'an-ı Kerim taşımana gerek yok. Nerede olsan Kur'an seninle. Bense taşımak zorundayım. Bir de evhamlı biriyim, abdestli miyim, diye miyim, musafı nereye bırakayım, nasıl edeyim, bir sürü telaş. Hafız olsaymışım daha iyiymiş. Mısır'da hoca olarak kalmayı düşünmedi mi? Aslında kalabilirdi. Mesela daha önce Mehmet Akif Bey'in ders verdiği Kahire Üniversitesi Türkiyat bölümünde öğretmenlik yapabilirdi. Gerek lisan bilgisi, gerek şehadet nameleri buna müsaitti. Yazısı çok güzeldi, hattat gibi yazardı. Çok çalışırdı. Kitaptan başka bir derdi gayesi olmayan adamdı. Yemeğe hiç ehemmiyet vermezdi. Üç sene domates, acı biber, ekmek yedi. <gülüyor> Ancak İstanbul'a geldikten sonra evlendi. Aslında ben neden Mısır'da kalmadığını sormuştum. İkinci Cihan Savaşı sırasında Usulü Din Fakültesine devam ediyordu. Paris'in düştüğü, Almanların Paris'e girdiği gün imtihanı varmış. Gece sabaha kadar çalışmış, müzakere etmiş. Yatağa girersem derin uyurum, kalkamam diye düşünerek seccadenin üstünde uyumuş. Fakat yine de uyanamamış, saati duymamış. Fakülteye gittiğinde imtihan başlamış, geç kaldığı için içeri almamışlar tabii. İmtihana giremeyince geldi bizim odaya girdi, kendini yatağa attı, başladı ağlamaya. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? İmtihan iyi geçmedi mi? Ben hayat adamı değilmişim birader. Hayırdır? <gülüyor> neden? Yatağa girsem... ...uyur kalırım diye korktum. Seccade üzerinde uyuyup kaldım. Saati hiç duymamış. Bazen olabilir. Ne zararı var? <gülüyor> Daha ne zararı olacak şu hali? İmtihanı kaçırdım. Birkaç dakikaya bedel... ...tam bir sene gitti. Bir sene gecikmiş oldum. Düşünebiliyor musun? <gülüyor> Ailen de senden sınıf geçmeni bekliyordu Şimdi ne olacak Ailene ne diyeceksin Bir dakika bir dakika Hemen beni baskı altına almaya kalkmayın bakalım Ya Paris düştü Fransa teslim oldu Fransa istiklalini kaybetti bir şey olmadı da Bir Ali Yakup sınıfta kaldı diye Kıyamet mi kopacak Dünya seyrine devam ediyor Neden Mısır'da kalmadı sorusuna hala cevap alamadım. Geliyorum o konuya geliyorum. Biraz sabırlı olun efendim. Bu sene kaybının bilgisi var mı ki? Bu aralarda memleketinden bir haber gelmiş. Annesi vefat etmiş. Kardeşleri Şükrü ve Müm'in beyler Türkiye'ye göç edeceklerini bildirmişler. O günden sonra kardeşlerin buluşma yeri Türkiye olmuş. Tam o günlerde Mısır'daki Türk sefaretinde bir ilan görmüş Ali Yakup Bey. Ankara'daki Mısır sefareti için mütercim aranıyormuş. Şimdi anladım galiba. Ali Yakup Bey bu işe talip olur, imtihana girer, kazanır. Şehadetnameleri şartlara uygun bulunur ve Ankara'ya gelir. Mısır elçiliğinde işe başlar. Fakat tuhaf bir elçiye çatar. Elçi Türkçe gazetelerde Mısır'a dair ne çıkarsa... Hepsinin tercüme edilmesini ister. Ali Yakup Bey özel tercüme yapınca aralarında anlaşmazlık çıkar ve Ali Yakup Bey Mısır'a dönmeye karar verir. Bayağı sıkıntılı işler olmuş. Mustafa Runyun İstanbul'da. Durumu öğrenmiş. Topbaşlarla görüşerek Ali Yakup Bey'e onların fabrikasında muhasebe işi bulmuş. Böylece İstanbul'a yerleşmiş. Ali Yakup Bey sonunda muhasebeci olmuş. Artık ne anlarsan anla. Mahmut Bayram Hoca işi çözmüş elhamdülillah İsabet olmuş Yoksa çok üzgündü Bir defasında bana demişti ki Ya ne oluyor Ben sönüyorum ölüyorum Ne okuma ne yazma kaldı İlmi ne gibi çalışmalar var Ne gibi kitaplar çıkıyor haberin bile olmuyor Neyse ki Mahmut Bayram Hoca'nın yerinde müdahalesiyle son senelerinde olsun tekrar ilim ve talim yoluna dönebilmişti. Medine-i Münevvere'den İstanbul'a geldikçe kendisini ziyaret ederdim. Gönlü daha çok görüşmek ister ve şöyle derdi. Biz seninle altı seneyi beraber geçirdik. İstanbul'da birkaç ay ancak kalıyorsun. Hiç olmazsa haftada bir görüşsek... Ne olur yani? Diğer zamanlar İstanbul'a gelmediğine göre... Neyse... Ağlayan Ayasopya şiirini gördüm. Beğendiniz mi? Böyle şeyleri nasıl yazdığına şaşırıyorum. Bu güzel bahçeyi... Bir çöl gibi görmek ne acı. Kurumak üzere... Harimindeki iman ağacı. Ben ömrümü versem... Bu beyti yazamam... Şiir meselesi için Mustafa Runyun seni Mustafa Sabri Efendi'ye şikayet etmişti. <gülüyor> ne zaman? Neden? El Eser'deyken. O zamanlar divan okumak için Kahire Üniversitesi Kütüphanesi'ne gidiyordun. Evet gidiyordum. Şiir derdine düşmüş, yürüyerek Kahire Üniversitesi Kütüphanesi'ne gidiyor, saatlerce divan okuyor, vaktini boşa harcıyor demişti. Mustafa Sabri Efendi ne cevap verdi peki? ''Olumsuz bir şey söyleseydi bana ulaşırdı ulaşmadığına göre.'' ''Önce evladım bir aylazlığı var mı?'' diye sordu. ''Mustafa Runyun yok estağfurullah.'' dedi. ''Mustafa Sabri Efendi bu defa güzel.'' dedi. ''Belki o da davamıza edebiyat yoluyla hizmet edecek.'' ''Ya bırakın gitsin divan okusun.'' demişti. E, ''Demek o dua boşa değilmiş.'' Ali Yakup Bey elinden dünya işleri çok zor gelen bir arkadaştı. 1943'te bir gün bizi yemeğe davet etti. Kimse yemek yapmasın. Öyleyin gelince yemeği ben de yiyeceğiz. Bugün ömrünüzde yemediğiniz bir çeşit türlü yedireceğim size. Nasıl bir türlü olacak ki bu? Neden ömrümüzde yemediğimiz bir türlü? Şunun için. Odamdaki dolapta ne varsa hepsinden bir parça kattım yemeğe. Fasulye, mercimek, pirinç ve nohut var. Soğan ve sarımsak da doğradım. Sonra portakal kabuğu kattım. Yağ, su, tuz harika bir türlü olacak. Öğlen bendesiniz ona göre. Koyduğu malzemelerin farklı müddetlerde pişeceğini bilmiyordu. Gaz ocağını yakmış, tencereyi ateşe koymuş ve okula gelmişti. Gaz ocağı zaman ayarlı mıydı? Ne gezer. Düşünememiş. Onun bildiği tek şey kitap okumak, ders çalışmak, lisan öğrenmek. Yani yemek sabahtan öğleye kadar ateşte mi kaldı? Ders bitti, revak kısmına geçtik. Baktık ki ortalıkta bir yanık kokusu, bir duman... Aman Allah'ım İşi ilk fark eden Mustafa Rüyun oldu Ali Yakup Efendi Çabuk ver anahtanı. Türk bakını yakacaksın ya Türk revakını yakacak mı? Allah Ya anahtarı ver ya da çabuk odanı aç Yemeğin yanmış başka bir şey olmasın inşallah ne? Yemeğin mi yanmış? Yanık kokusunu duymuyor musun? Dumanı görmüyor musun? Senin odadan çıkıyor yahu Hoştuk odayı açtık. Dumanlar içeri girmek mümkün değil. Hafız aç. Çabuk, çabuk. Allah, pencere yalmış, kömür olmuş. Allah Allah. Çok kısık yanıyordu. Kırk yılın başında bir yemek yapayım dedim. Bakın başımıza gele. Çok şükür ki ocak sönmüş. Sönmesi ortalık yanacak. Şimdi yangın var diye ortalık vermeliğe verilmeden bu işi halledebilsek bari. Otuzuncu bölümün son. Burç Prodüksiyon